Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, Türkiye'de aralarda nüfus kaybına neden olan neonicotinoid grubu aktif maddeler 11 STK'nın çabasıyla 2018 yılında yasaklanmış ve bu gruba ait 2 aktif madde yani tiamet ve imidakloprit için kullanım sınırlaması getirilmiş izin verilen alanlarda bir son kullanım tarihi ise belirtilmemişti. Tarım ve Orman Bakanlığı 26 Aralık'ta açıkladığı kararla Tiometoxam aktif maddesinin sera ve tohum uygulamalarında imidokloprit aktif maddesinin ise sera ve tohum uygulamalarına ilave olarak fideleri barındırma yöntemi için kullanılan ve palmiyede palmiye kırmızı böceği ve çimde haziran böceğine karşı kullanımını Aralık 2021 tarihine kadar devam edeceğini duyurdu. Uludağ Üniversitesi Arıcılık Geliştirme ve Uygulama ve Araştırma Merkezi yıllardır senelik %20 civarında seyreden arı ölüm oranının bazı bölgelerde %70'lere kadar çıktığını ve genel olarak arı ölümlerinin arttığını belirtiyor. Bilimsel araştırmalar özellikle neonikotinoid sınıfı pestisitlerin arılar üzerinde hem doğrudan öldürücü etkileri olduğunu, hem de sinir sistemlerini etkileyerek felç, hafıza kaybı, öğrenme yetisi, bozukluğu gibi dolaylı yollardan da arılara zarar verdiğini gösteriyor. Nikotin mekanizması temelli bu pestisitler canlıların sinir sistemini etkiliyor. Söz konusu pestisitler arılarda koloni çöküş sendromunda adı verilen ölümlere neden oluyor. Bu kimyasallar bitkilerin sadece tohumlarına uygulansa da bitki büyürken pestisitler bitkinin bünyesinde kalmaya devam ediyor. Bitkiyle temas eden arılar ve böcekler de zehirlenerek ölüyor. Yapılan araştırmalar neonicotinoid içeren pestisitlerin Arıların yanı sıra özellikle kuş, kelebek ve suda yaşayan omurgasızları da etkilediğine ortaya koyuyor. Zehirsiz sofralar sivil toplum ağı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın neonicotinoid grubu iki aktif madde için aldığı kullanım sürelerini uzatma kararı iptal edilmeli diyor. Arılara, kelebeklere, kuşlara ve daha pek çok canlıya zarar veren neonicotinoid sınıfı pestisitlerin tamamen yasaklanması... Türkiye'de biyoçeşitliğin korunması ve gıda güvenliğimiz için atılacak en temel ve vazgeçilmez adım. İnsan, doğadaki canlılardan yalnızca biri. Doğayı incitmeden, bozmadan, zehirlemeden üretmek, doğanın döngüsel mantığını düşünerek evrendeki sayısız canlıyla uyum içinde yaşamak mümkün, diyor. Zehirsiz Sofralar Ağı kampanyanın linki de change.org.taksim. Zehirsiz Sofralar Bir sigorta şirketi yayınladığı yeni raporda aşırı hava olaylarının 2020 yılında 97 milyar dolarlık sigortalı kayıplarla sonuçlandığını ve bu rakamın 100 yılın ortalamasının %40 üzerinde olduğunu söyledi. Şirket Ağustos ayında Amerika Birleşik Devletleri ve Karayipleri vuran Lora Kasırgası'nın 2020 yılının en büyük küresel sigortalı hasar olayı olduğunu ve 10 milyar dolarlık sigortalı kayba nedeni olduğunu söyledi. Aşırı hava olaylarından kaynaklanan ekonomik kayıplar toplam 268 milyar doları bulurken Haziran ve Eylül ayları arasında Çin'de yaşanan mevsimsel sel baskınları 35 milyar dolarla bütün bunların arasında en büyük zarara neden olan oldu. Birleşik Krallık'ta yapılan yeni bir çalışma Kalıcı görme kaybı riskiyle hava kirliliğine uzun süre maruz kalma arasındaki bağlantının güçlendiğini tespit etti. Araştırmanın sonuçları dünya çapında yoğun sanayileşmiş ülkeler için endişe verici sonuçlar barındırıyor. British Journal of Ophthalmology'de yayınlanan makale, 115 115.000'den fazla kişi üzerinde yapılan araştırmalar üzerinden hava kirliliğiyle glokom ve katarak gibi hastalıklar arasında bağlantıyı gösteren, Çalışmaların yanı sıra havada asılı kalan partiküllerle makula dejenerasyonu başlangıcı arasındaki bağlantıyı ortaya çıkardı. Çalışma yüksek seviyelerde hava kirliliğine maruz kaldığında ölmeyenlerin kör olma riskinin artabileceğini gösteriyor. Avrupa Uzay Ajansı, (ESA) yürüttüğü bir çalışmayla dünyanın rekor düzeyde ve giderek ivme kazanan bir şekilde buz, buzullarını kaybettiğini ortaya çıkardı. The Cryosphere dergisine yayınlanan araştırmada 1994 ile 1917 yılları arasında dünyada toplam 28 trilyon ton buzulun eridiğini belirtirken bunun Birleşik Krallık büyüklüğünde ve 100 metre kalınlığında bir buzul tabakasına karşılık geldiğini vurguladı. Deutsche Welle Türkçenin aktardığına göre 90'lı yıllarda dünyada sadece yılda 0,8 trilyon ton buzul erirken bu oran 2017 yılında 1,2 Trilyon tona çıktı yani %33'lük bir artış var. Benim insanları da buzul erime oranının giderek arttığını, atmosfer ve okyanusların da giderek ısındığının altını çizdi. Araştırmanın başyazarı Thomas Slater, buzulların erimesi sonucu deniz seviyesinin yükselmesiyle ilgili 100 yılda kıyılarda yaşayan toplumlar üzerinde çok ciddi etkiler olacak dedi. Çevre ve iklim sağlığı için işbirliği projesi. ÇİSİP, Türkiye'de ilk kez, tek sağlık yaklaşımıyla COVID-19 pandemisiyle iklim değişikliği ilişkisini inceleyen bir bilgi notu yayınladı. Pandemilerin önüne geçmek için tek sağlık yaklaşımının şart olduğunu belirten uzmanlar, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı işbirliğine davet etti. Bilgi notunda iklim değişikliğinin 2030-2050 yılları arasında her yıl 250 bin ölüme neden olacağı ve bunun yarısından daha fazlasının ishal sıtma gibi viral hastalık kaynaklı olacağını